Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz... ...Türkçedeki zaman zarf fiillerinden ...ıncaya kadar ve ana kadar ekleri. Bu ekler... Asıl fiildeki hareketin zaman sınırını belirleyen zarf fiil ekleridir. Bu ekler için bitim zarf fiil ekleri ismi de kullanılmaktadır. Þncaya kadar bu işlevdedir. Örneğin, Mektubum sana ulaşıncaya kadar şehri terk etme. Uzak yollar yakınlaşıncaya kadar çalışmalıyız. Her insanın ölünceye kadar yapabileceği bir şeyler vardır. Eve varıncaya kadar konuştu. Küçükken bakkaldan aldığım ekmeği eve götürünceye kadar ucundan tırtıklardım. Yardım ulaşıncaya kadar kimse yaralıyı yerinden oynatmasın. Ana kadar eki de bu bölümdeki diğer zarf fiil ekleri gibi asıl fiildeki hareketin zaman sınırını belirleyen bir ektir. Örnek cümlelerimiz. Şu ana kadar hırsızın izine rastlanmadı. Ben gelene kadar sen gitme. Son nefesini verene kadar seni dilinden düşürmedi. Türk askeri... Barış gelene kadar Kıbrıs'ta kalacak. Şimdi yapacağımız konuşmayı bitim zarf fiil eklerine dikkat ederek dinleyiniz. Akşam Yemeği Alo Zeynep? Efendim Kadir? Biraz önce de seni aradım. Galiba telefonun sesini duymadın. Bulaşıkları yıkıyordum. Telefonun sesini duydum ancak elimi kurulayıncaya kadar telefon kapandı. Ben de seni arayacaktım. Hayırdır? Önemli bir şey mi oldu? Korkmana gerek yok Zeynep. Akşam yemeğine misafirimiz var. Sana haber verecektim. Kim geliyor? İş arkadaşlarımdan Rıza Bey ile eşi Filiz Hanım. Rıza Bey Kars'a müdür olarak atandı. Bu hafta sonu Kars'a gidecekler. Rıza Bey vedalaşmak için bu akşam bize gelmek istediklerini söyledi. Ben de onları akşam yemeğine davet ettim. Onların adına çok sevindim. Yemeğe davet etmek de iyi yapmışsın. Zeynep'çim onlar gelene kadar bir şeyler hazırlayabilir miyiz yoksa lokantaya sipariş mi versek? Sipariş vermene gerek yok. Siz işten çıkıncaya kadar ben istediğin yemeği yaparım. Rıza Bey daha çok hangi yemeği sever? İstediğin yemeği yapabilirsin canım. Yalnız Rıza Bey'in hipertansiyonu var. Çok yağlı ve tuzlu şeyler yemesi yasak. O zaman ben gidip marketten balık alayım. Çorbayı, salatayı yaparım. Siz eve ulaşıncaya kadar ızgarada balıkları pişiririm. Salatayı senin yapmana gerek yok. Ben gelince yaparım. Filiz Hanım'la Rıza Bey telefon açacak ve onu iş yerine çağıracak. Buradan birlikte çıkacağız. Tatlıları da Filiz Hanım bizim iş yerine gelinceye kadar buradaki pastaneden alırım ben. Tatlı olarak ne alayım? Fıstıklı baklava veya şöbiyet alabilirsin. Tamam. Çıkmadan önce ben seni ararım. Kolay gelsin canım. Sağ ol canım. Akşama görüşürüz. Şimdi okuyacağımız metni de bitim zarf fiil eklerine dikkat ederek dinleyiniz. Gizli heyecanı Sivrice'ye bir gezi düzenlenmişti. Ali de geziye katılmak isteyen öğrenciler arasındaydı. Yalnız iki gün içinde izin belgesini ailesine imzalatması gerekiyordu. Ailesinden izin alana kadar gideceğine pek inanmamıştı. Ailesi izin vermişti, yalnız gezi bitene kadar öğretmenlerin yanından ayrılmayacak, onların sözünden çıkmayacaktı. Okuldaki arkadaşlarının gezi için yaptıkları konuşmaları duyduktan sonra heyecanı bir kat daha arttı. Kendisi de eve gittikten sonra eşyalarını hazırlamalıydı. Hatta akşam oluncaya kadar tüm hazırlıklar tamamlanmalıydı. Okuldan sonra eve koşar adımlarla gitti. Annesinden yarınki gezi için pasta yapmasını istedi. Annesi pasta yapana kadar kendisi de gezide giyeceği kıyafetlerini hazırladı. Yatağının başucundaki sandalyenin üzerine koydu. Ali bayram günleri de heyecanlanır, akşamdan kıyafetlerini hazırlar... Yatağının başucuna koyardı. Bu akşamı bayram arifesine benzetti. Bu gece erken yatmalıydı. Çünkü yarın hem yorucu hem güzel bir gün olacaktı. Her akşam erkenden yattığı halde o gece saat 12 oluncaya kadar gözlerine uyku girmedi. Sivriceyi daha önce hiç görmemişti. Sadece orada güzel bir göl olduğunu duymuştu. Ali akşam başucuna koyduğu kıyafetleri giyinceye kadar Annesi kahvaltı sofrasını hazırladı. Ali kahvaltısını yaptı ve yola koyuldu. Annesi heyecanlı oğlunun arkasından o köşeyi dönünceye kadar baktı. İkisinin yüzünde de gülümseme vardı. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konumuz Türkçedeki zaman zarf fiillerinden ıncaya kadar ve ana kadar ekleriydi. Programın başında okuduğumuz örneklerimizi bir daha tekrar ederek programı bitirelim istiyoruz. Mektubum sana ulaşıncaya kadar şehri terk etme. Uzak yollar yakınlaşıncaya kadar çalışmalıyız. Her insanın ölünceye kadar yapabileceği bir şeyler vardır. Eve varıncaya kadar konuştum. Küçükken bakkaldan aldığım ekmeği eve götürünceye kadar ucundan tırtıklardım. Yardım ulaşıncaya kadar kimse yaralıyı yerinden oynatmasın. Ben gelene kadar sakın bir yere gitme. Şu ana kadar hırsızın izine rastlanmadı. Son nefesini verene kadar seni dilinden düşürmedi. Türk askeri barış gelene kadar Kıbrıs'ta kalacak. Türkçe öğreniyorum.